İki tane duyurum var kardeşler. Birincisi cumartesi günleri dersimiz pandemi ve yasaklardan dolayı çarşamba günü akşam 8'e alınmıştır. Konulu sure tefsiri çalışması yapacağız ve Kur'ani kavramları farklı bir çalışma olacak. Mutlaka ama mutlaka gelip dinlemenizi size nasihat ederim. Vakti olmayan gelemeyen kardeşlerin internet kanalımızdan mutlaka takip etmelerini tavsiye ederim. Çünkü daha önce yapılmış bir çalışma değil. Konulu sure çalışması. Yani Ra'd suresine başından başlayıp sonuna kadar tefsirini yapmayacağız. Bir sureyi ele alacağız. O sureyi Kur'an'ın genelinde konularını ayırıp tefsirini yapacağız. Benim oldukça sevdiğim bir çalışmadır. Çok da faydasını faydası olacağını umut ettiğim bir çalışmadır. Çarşamba günleri akşam... 8'de önce yastı namazımızı kılacağız. Arkasından da dersimize başlayacağız. Dersin dışında da sorusu olanların sorularına cevap vereceğiz. Bu birinci duyurumuz. İkinci duyurumuz bu cumartesi değil önümüzdeki cumartesiden itibaren gündüz saat bir buçukta hanım kardeşlerimize yönelik siyer derslerine başlayacağız. Kendi yazdığım kitaptan, siyer kitabından uzun süredir yazmaya çalıştığım siyer kitabından ders yapacağım. Aynı zamanda siyer ile ilgili küçük kitaplar okutacağım. O kitapların içerisinden sorular verip bu soruları cevaplayıp geleceksiniz diyeceğim. Bu yarın değil, yarın cumartesi. Önümüzdeki hafta cumartesi günü saat bir buçukta burada olacak hanımlara yönelik erkekler olmayacak. Burada olacak hanımlara yönelik dersler erkeklerin derslerinden farklı olarak hanımlara yönelik derslere katılan ya hep katılacak katılmayan hiç katılmayacak sonradan almayacağımız gibi bir katılıp bir katılmama olmasını da izin vermeyeceğiz ders çalışabilecek olan kitap okuyacak olan dinlediğini tekrar edecek olan verilmiş ödevleri yerine getirecek olanlar katılsın bir iki üç kişi hiç fark etmez İnşallah kalbe şifa bir ilim ehli kardeşimiz benim siyer kitabı yazdığımı duyunca bana mektup yazmıştı cezaevindeyken ben. O bana mektup yazmıştı çok sevdiğim ilim ehli bir kardeşimiz. Allah kalbe şifa veren bir çalışma olmasını sana nasip etsin demişti. Umuyorum ki kalbe şifa olan bir çalışma ortaya koymaya çalışırız. Velhamdülillah Rabbül Alemin. Namaz saftalım kardeşler.